Yol Geçen Hayati ve kitabi patikaların kesiştiği yol ağızlarında ayaküstü konuşmalar. Hazırlayıp sunanlar Evrim Altu ve Rahmi Ödül. Herkese merhaba. Açık radyodayız. Yol geçen bu hafta da yoluna Evrim Altu ve Rahmi ile birlikte başladı. Yola çıktı daha doğrusu yola çıkınca benim aklıma Evrim hep şöyle gelir ana yol gelir, arayollar gelir. Dolayısıyla bize hep ana yoldan ayrılmamamız tavsiye edilmiştir. Çünkü arayollarda neyle karşılaşacağın bilinmez tehlikelidir. Ama ana yollar. Asfalt yollar, ışıklandırılmış, güvenlikli. Ama pek bir şeyde karşılaşmayız ana yolda. Aslında işte bizi şaşırtan bir şey olmaz. Her ne kadar e, arayollar olumsuzlansa da arayollar gerçekten e, bizi e, şaşırtan şeylerle e, şeyleri barındıran yerler. Dolayısıyla bize hep ana yolda gitmemizi tavsiye etseler de zaman zaman arayollara saptığımızda Hele bir kenti tanırken arayollara saptığımızda kentin kıvrımlarına girdiğimizde gerçekten kenti çok daha çeperlerinde o ince dokusunda tanıdığımızı daha iyi içeriden tanıdığımızı fark ediyoruz. yollar bir tür vitrin gibi yani çok da fazla bir şey söylemiyor bize ışıltılı yerler ama arayollar kentin ara kıvrımları sürekli aslında yeni bir şey açığa çıkararak bizi sürekli şaşırtan yerler buraları bir de tabii ki yolda ilerlerken genellikle bizim yoldan sapmamamız hep önerilir hatta yasa haline de getirilmiştir yani yoldan saptığın zaman yoldan çıktığın zaman yine tehlikeli bir durumla karşılaşabilirsin Yoldan sapan kamyon haberleri var örneğin. Yoldan çıkan kamyon haberleri var. Yani oradan biliyoruz. Aslında kamyon... ...ön görü görülebilirlik alanından... ...çıkıyor yani yoldan. Ama ön görülemezlik... ...daha doğrusu rastlantının alanına giriyor. Orada da nelerin olup biteceğini... ...aslında çok fazla... Ee, ...kestiremiyoruz. Dolayısıyla... Ee, ...galiba... ...kaza ee, bizi... ...kaza bizi bir anlamda olmadık şeylerle karşılaştıran bir olaydır. Zaten kazanın sözlük anlamına baktığımızda da kaza öngörülemeyen olay demek. Yani rastlantıyla aslında kesişen nesnelerin çarpışması. Bu insan da olabilir. Fakat yoldan saptığımızda, yoldan ana yoldan ayrıldığımızda Yine bizi e, şaşırtan, sevindiren şeylerle de karşılaşabiliyoruz. Bu e, sevindiren şeyler arasında bir tanesi de sanat olsa gerek. Ben yine sanata bağlayayım. Çünkü sen e, bu haftada sanat dolusun. Açılışlar vardı, sergiler vardı. yolda gittiğimizde aslında pek fazla e, bu tür şeylerle karşılaşmıyoruz. Ama yine sanatta yine kentin kıvrımlarında ara, ara yollara yerleştirilmiş. Girdiğimizde bizi şaşırtan bir sanat yapıtıyla karşılaşma şansımız artıyor. Evet, yol deyince insan aklına yolsuzluk da geliyor. E, yolsuzluğa pek prim vermiyoruz ama bazen e, yolsuzluk demek kaza eseri, e, bir şeyleri yaşıyor olmak da demek olsa gerek. E, eserlerinde kaza eseri üretime, kaosa, rastlantıya müthiş bir nezaketle izin veren, e, nefes aldıran e, bir figür, e, akademisyen, fotoğraf sanatçısı Murat Germen e, geçen hafta e, Mardin Sakıp Sabancı Kent Müzesi'nde e, bir sergi açma teşebbüsünde bulundu. Ve bunu da yine büyük bir alçak günlükle, fotoğrafın türlü halleri başlığıyla sergilemeye e, niyetlendi. E, kendisinin kesit retrospektif adını verdiği alt başlık olarak e, düzenlenen bu sergiye baktığımızda daha önce yayınlanmamış ya da basılmamış, fiziksel olarak basılmamış. Fakat portföyünde bulunan, e, kataloğunda bulunan, e, onun bir bakıma Dijital bohçasında sakladığı e, çok sayıda e, imajı projeyi bir arada özellikle de Mardin'de görme şansına kavuştuk. E, bu projeye baktığımızda kendisinin özellikle kent, insan ve makine ile doğa arasında kurduğu çelişkili, e, kuşkulu denklemleri tutturuyoruz. E, çarptığımızı, bunlara rastladığımızı görebiliyoruz. Kabaca dikdörtgenler, çemberler, büyük yapbozlar veya bozulmuş olan şeylerin yeniden yapıldığı konstrüksiyonlar ya da dekonstrüksiyonlar içinde bizi karşılıyorlar. Germenin fotoğrafik yaklaşımına baktığımız zaman, En e, yani tabiriyle Photoshop'u dijital fotoğraf üretim e, yazılımı olan e, donanımı da olan hatta Photoshop'u bir tür palet olarak kullandığını ve bundan hiç sakınmadığını söylememiz mümkün. E, aynı şekilde germenin e, bir tür palet olarak kullandığı başka bir e, unsur da gözlemlediği e, yapay ve e, organik doğa e, bu unsurları da kendi içinde germen çarpıştırmayı, kesiştirmeyi, mukayese etmeyi e, yeri geldiğinde çok ciddi bir şekilde, yeri geldiğinde gayet e, şeytani bir şekilde, hınzır bir şekilde beceriyor. Fotoğraf ebatları ortalama 100-150 veya 28'e 90 santim e, olarak bir tablo e, seviyesinde karşımıza çıkıyor. Olağan dışı bir netlik, olağan dışı bir detaycılık, e, bir simetri e, neredeyse yaklaşımı, e, karakteristik bir simetri yaklaşımı tekrara e, düşme, bilinçli bir şekilde tekrara düşme İmajın kendi içinde üremesi e, bir tür e, organik bir bileşen gibi bir varlık bir canlı gibi imgenin kendi içinde çoğalması ve bu çoğalmayla bizim nasıl baş ettiğimizde problem ettiği meseleler arasında e, başı çekiyor. Örneğin sergide Teyakkuz isimli bir 2008 tarihli işi var. Bu fotoğrafa baktığımızda İstanbul. Semalarında, içinin e, gökyüzünde e, gerek şileplerin, gerek martıların, gerek e, özel helikopterler, gerek ticari uçakların e, çoklu zaman içinde tek anda, tek karede bir araya getirildiğini görüyoruz. E, Germen fotoğraflarına bir sofra gibi kullanıyor. Zamanı bir sofra gibi kullanıyor. Bu sofra içine konuk ettiği türlü canlı cansız varlıklar oluyor. Teyakkuz fotoğrafında başrolü gökyüzü ve gökyüzündeki canlı cansız unsurlar e, oluşturuyor diyebiliriz. Uzun süre pozladığı e, bu fotoğrafta e, göçmen kuşlarla ya da göç yolunda uçan e, yerli canlılarla yabancı varlıkların ya da nesnelerin neredeyse bitişikliği yan yanılığı dikkati çeker bir şekilde tekrar düşer bir şekilde bizi etkiliyor. Bu açıdan germene bir tür dijital izlenimci empresyonist hatta post izlenimci diyebiliriz. Evet natural fakta ve artefakta bir tanesi e, doğal olgu, diğeri de yapay olgu. E, genellikle biz peyzaja baktığımızda e, natura fakta'yı yani doğal olguları, doğal nesneleri e, görmek isteriz. E, doğal peyzajlar böyledir ama kentsel peyzajlar tam da bu ikisinin iç içe geç, geçtiği peyzajlardır. Hem e, doğanın unsurlarını hem de doğanın e, kültürün unsurlarını yan yana görmemiz mümkündür. Fakat bu e, fotoğrafında özellikle benim ilgimi çeken, evet gökyüzünde uçan nesneleri görüyoruz. Uçan nesneleri biz genellikle canlı ve cansız diye ayırırız. E, göçlerin e, genellikle e, kuşlar, göç eden kuşlar tarafından e, yapıldığını düşünürüz. Fakat e, özellikle savaş makineleri de e, helikopterler ya da diğer Savaş aletleri de aslında belli göçler yapıyorlar. Ben bu fotoğrafa bakınca bu göçleri gördüm. Ama bu göçler yaşama yönelik göçler değil. Gerçekten yıkım göçleri. Yıkmak üzere bir yerden bir başka yere göç eden uçan yapay nesneleri görüyoruz. Ama diğer doğal yani kuşların göçünde ise yaşamaya, yeryüzüne... ...iklimine uygun... ...koşullar aramak üzere... ...göçmen kuşların hareketini... ...küresel hareketini görürken... ...bir tanesi... ...ölüm makinesi ...bir diğeri ise yaşam makinesi. ...ama ne yazık ki kentsel peyzaj... ...böyle bir peyzaj... ...yani ölüm ve yaşam makinalarının ...yan yana durduğu... ...bir peyzaj... ...biz genellikle bu ayrıma çok fazla... ...dikkat etmeden... ...çok... Ölümsever bir kültürün içinde yaşıyoruz. Yaşam her zaman çerçevenin dışında kalıyor. Özellikle kültür dediğimiz o alan tam da ölümsever bir anlayışla durmadan yeniden biçimlendiriliyor. Canlı nesneler bile bu kültürel peyzajın içine yerleştirildikleri zaman e, budanıyorlar, yine kendi doğalarından koparılıyorlar ve, e, ve bir anlamda ölümcül bir ...duruma yerleştiriliyorlar. Yol Geçen programımızın <gülüyor> adı ve... ...sergide de yol serisinden 46 numaralı bir iş daha var. Panoramik, siyah-beyaz, doku düzeyi yüksek, ebadı büyük... ...75'e 240 santimlik, diyasek bir fotoğraf. Bu fotoğrafta lekeler var ve bu lekeler aslında atık e, otomobil lastiklerinden ibaret. Bu fotoğraf paralelinde e, Germen'in yapmaya çalıştığı şeyin aslında günümüz e, dünyasında çirkindeki güzeli veya güzeldeki çirkini yine mukayese etmek diyebilir miyiz diye düşünmek istiyorum. Ben aslında bu fotoğrafa yine baktığımızda sen ilk başta zaten söz etmiştin tekrarlar var. Yani belli bir formun e, fotoğraflarda Yinelenmesini görüyoruz. Bu yinelenme zaten güzelliği ortaya çıkarıyor. Hı -hı. Bizim nedense pattern, örüntü dediğimiz şey Hı -hı. Bir, bir, bir modül var, bir birim var. O birimden modüller oluşturuluyor ve dolayısıyla da bir pattern, örüntü ortaya çıkıyor. Evet, bu da izlenimci bir etki yaratıyor. Evet yaratıyor. Dolayısıyla ne kadar aslında baktığımızda evet bu bir atık nesne, bir e, otomobil, e, eski otomobil. Lastiklerinin e, yığınlarının aslında siyaha gömülmüşü, siyah bir zemine gömülmüşü ama yine de bir, bir güzellik etkisi yaratıyor. Çünkü e, bir tekrarların aslında bir araya gelerek bir örüntü oluşturmasından dolayı. Bu, bu bizim için çok sıkıntılı bir durum gibi geliyor bana. Aslında biz de baktığımızda bu felaket e, görüntüsünü güzel olarak görebiliyoruz. Bir Estetikleştirebiliyoruz. Tür, evet, bu açıdan sanatın bir tür... Geri dönüşüm mekanizması ya da meşrulaştırıcı olarak da e, kendi kendinin gıyabında e, oldukça düşündürücü bir noktaya itildiğini Hı -hı. E, söyleyebiliriz. Misal çok büyük bir şirketin sponsor olduğu bir serginin, serginin içinde yine belki de dolaylı olarak o şirketin günahlarından birini bir yapıt olarak e, görmemiz Hı -hı. mümkün olabiliyor bugünkü sanat ortamında. Sanat, sanat ya da zanat ağzımdan çıktı da. Sanat aslında o yüzden de e, çok tehlikeli bir şey. Çünkü e, en, en felaketi estetize etme gibi bir e, bir yeteneği var sanatın. Felaket bir durumu. Bu normalleştirme denen normalleştirme hastalığa ne, da şekilde. yol açıyor aslında. Evet ve sanatın aslında bu, bu bütün ve parça arasında aradığı uyum hem simetrik uyum hem işte ne diyelim e, norm açısından uyum e, tabii ki son e, son ne diye 40 50 yıldır yıkılmış vaziyette çünkü artık sanat özellikle estetik ya da estetik kavramı değişmiş e, durumda e, o platoncu eski bütün ve parça arasındaki bu sayısal simetrinin ortadan kalktığını görüyoruz tam tersi Tam da e, objenin e, evcilleşmeyen yüzünü bize gösteriyor sanat. Çünkü e, biz nesneye baktığımızda e, de, e, yine lakancı anlayışla bir mücadele geçiyor ikimizin arasında ve biz onu evcilleştirip aslında tuvale e, yerleştiriyoruz. Dolayısıyla sanat aslında bir tür evcilleştirmenin yüzeyidir. Fakat evcilleştirilmeyen imgelerle sanatçılar karşımıza çıktılar. Hakikaten abjek, o iğrenç denilen ya da işte bir anlamda bizi özneyi yerinden eden bir takım görüntüler imgelerle aslında sanat o geçmişin o klasik estetik anlayışında yerinden etmiştir. Ben hala estetize etmeye yönelik bu tür sanatsal çabaları aslında tam da de senin dediğin gibi normalleştirme o en, o en felaketimsi durumu o en çirkin durumu aslında bizim insanlık yaşam açısından düşünüyorum ben çirkinliği yaşayan her şey aslında benim gözümde çok güzel hiçbir şekilde yaşayan her şeyin her şeyde çok güzel ama Tam da o yıkıcı, ölümsever bir, bir kültürün estetize edilmesi aslında mesele gibi geliyor bana. Germen'in geçen yıl zannederim yurt dışında yaptığı akademik bir sunum, bu serginin yayınına dahil edilmiş çeviriye tabi tutularak, zanaata dayalı maddesellik başlıklı ve alt başlığında da sayısal sanallığı, bu durum bozar mı sorusu var bu metnin. Metnin bir ara başlığı da dediğimiz konuştuğumuz üzere zanaate dair e, ifadesiyle kendini bulmuş. Ve burada bu metnin tamamen Murat Germen'e ait. Germen şöyle söylüyor. Biliyorsunuz zaten Murat bir mimarlık eğitimi almış bir profesyonel akademisyen, akademik bir figür. Dolayısıyla şöyle devam ediyor metinde. 4 yıllık kent plancılığı lisans ve 3,5 yıllık mimarlık yüksek lisans eğitimi esnasında standart çizimlerin yanında çok sayıda maket inşa etmek en sevdiğim faaliyetlerdendi. Çünkü bu şekilde ne tasarladığını daha sıhhatli bir şekilde algılıyor ve değerlendiriyordum. Bu yatkınlık tutkulu bir El işçiliği eylemine dönüştü ve mimari eğitimin boyunca denemeye can attığım mobilya tasarımı dersinde sonunda aldım. Zanaat kişisel birikimin şekil verme uygulan şekil verme eylemine uygulanmış halidir alıntısını yapıyor. Malcolm McCullough'a ait bir alıntı. Ya da zanaat kişisel birikimin değerine sadakattir. Kurumların şirketlerin veya bilimin yıldıramadığı bir kişisel sorumluluk biçimi olarak durur alıntısını yapmış Michael Polanyi'den. Ve bunun gibi söylemlere çok yakınlık duyduğum için yaratı sürecinde aklımın yanında elimi de kullanmak beni her zaman çok heyecanlandır. Dolayısıyla Murat Germen'in fotoğraf sergisini aman canım işte dijital fotoğraflar diye kesinlikle vakmamak gerekiyor. Çok ciddi bir zihin, göz ve el işçiliği olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Ee, bir ara verelim mi? Lütfen. Verelim. Bugün bugün caz dinleyeceğiz. İlk parçamız Bill Evans'tan geliyor. Nardis. <Gülüyor> Evet herkese yeniden merhaba. Açık Radyo'dayız. Evrim Altuğ ve ben Rahmi Ödül birlikte yol geçiyoruz. Yol geçerken de Murat Germen'in sergisinin içinden geçmeye çalıştık Evrim sayesinde. Evrim Mardin'deki sergiyi izlemişti. Ben ama açılışı yolla yaptım. Ee, yine yolla sürdürmek istiyorum. Ee, devam etmek istiyorum. Ee, genellikle despotik toplumlarda diyelim insanlara... Taşıt muamelesi yapılır ve o yüzden de o yüzden de insanların kendilerine ayrılan şeritlerde hareket etmeleri beklenir çünkü şerit ihlalleri bir bireyin ya da bireylerin çarpışmasına yol açacaktır, daha doğrusu bir kazaya yol açacaktır ama bu bir hayırlı kazadır çünkü bir araya gelince bu bireyler. ...yeni bir dünya ortaya çıkabilir... ...başka bir dünya ortaya çıkabilir... ...benim bu başka bir dünyanın nasıl ortaya çıkacağını... ...Lukretius var... ...yine Epicure üzerinden Lukretius'un anlayışına baktığımızda... ...yeni bir dünyanın nasıl ortaya çıktığını şöyle anlatıyorlar... ...her ikisi de atomlar paralel olarak düşerler... Eğer bu atomlardan bir tanesi yolundan sapar ve komşu atomla çarpışırsa ve bu çarpışma kalıcı olursa buradan yeni bir başka bir dünya ortaya çıkabilir. Dolayısıyla dediğim gibi aslında yol çok önemli. Ara yola sapmak, yoldan çıkmak bunlar bizim için olduğu kadar Atomlar içinde çok önemli. Çünkü atomlar yollarından çıktığı için, şerit ihlali yaptığı için çarpışarak yeni bir dünya, yeni bir nesne, yeni bir form ortaya çıkarıyorlar. Dolayısıyla dediğim gibi bir, bir tür otoyolda hareket etmemizi bekliyorlar bizim. Şeritleri olan ve birbirimize değmeden, dokunmadan ileriye doğru akmamız isteniyor. Ama dediğim gibi sapmak... Yoldan çıkmak evrim e, hakikaten yaratıcı bir e, eylem edim en büyük yaratıcılık bu olsa gerek günümüzün dünyasında çünkü hepimiz yap yalnız bırakılmış atomlarız ve ve e, buradan bir şey çıkmıyor ancak atomlar bir araya geldiğinde yeni bir şey ortaya çıkacaktır. Aslında ilk başta da söylediğim gibi aslında e, yine sanat nesnesiyle e, çarpışmakta. Önemli bir e, kazadır kaza eserinden bahsetmiştin sanatın kendisi kaza eseri olduğu kadar e, bizim de bu kaza eseri olan e, eserle e, çarpışmamış çarpışmamız aslında e, kazanın etkisini çok da arttıracaktır ve yeni bir dünya anlam dünyasının e, çıkmasına yol açacaktır. Yani bu fotoğraflara baktığımız zaman ya da herhangi diğer fotoğraflara ya da e, sanat yapıtlarına baktığımızda gerçekten güzel bir çarpışma yaşadığımızı her seferinde hissediyorum. Çünkü e, anlam dünyam e, genişliyor çünkü duyumsama yeteneğim artıyor. Aksi takdirde üç algıyla hayatımı idame ettirebilirim tıpkı bir kene gibi. Ama e, o yüzeyin, anlam, yüze, e, duyumsama yüzeyinin yani tenin, gözün, işte, işte kulağın, başka dokunmanın aslında e, etkilerini her ne kadar e, yaşadığım sürece aslında ben anlam dünyamı e, genişletebiliyorum. Kaza eseri dediğimiz zaman o zaman belki de kaos kaçtıkça düzen kovalıyor e, ifadesini de kullanabiliriz. Çünkü evet. kaosun cazibesi. Düzende çok ciddi bir e, baştan çıkarıcılık üretiyor. Düzen e, kaosa bir şekilde sahip olmaya çalışıyor. Bu da sanat eserini e, biricikleştirdiği gibi onu bir nesneye, bir değere, meta değeri olan bir objeye ya da sanat tarihi yine mal olan bir e, kült fenomen, bir e, mefuma dönüştürebiliyor. Murat Germen'e Mardin'deki sergisine e, geri dönecek olursak, Murat Germen'in fotoğraflarına verdiği isimlerde de son derece kavramsal e, soru işaretleri aslında var. Boşuna açılmıyor bu başlıklar. Mesela Homo vs. Machina serisinin ikinci karesi sergileniyor Mardin'de. 2008 tarihli Lambda C-Print teknik kullanılarak 80'e 120 santim bir fotoğraf bu. Fotoğrafta bir sigara fabrikası var. Sigara fabrikasında otomatik makineler ile e, kadrolu çalışanları aynı kadrajda buluşturmuş. Murat Germen ve insan emeği ile e, nesne emeği e, arasındaki e, neredeyse görünmeyen rekabeti görünür kılmış. Böyle de Hı. dertleri var, böyle de ilginç yerlere e, misafir eden, Hı. bizi e, tanık eden bir figür Murat Germen. Evet, makine ve insan. E, bugün e, bunun melezleştiğini görüyoruz. Zaten işte cyborg ya da cyborgların <gülüyor> artık hayal ürünü olmadığını, hepimizin birer cyborg olduğunu biliyoruz zaten. Hepimiz makine ile melezleşmiş bedenleriz şu anda her ne kadar implant değil ama kullandığımız aletler çok geçmeden herhalde cep telefonları ve diğer işte bilgisayar donanımları bir süre sonra bedenimize gömülüp biyomekanik bir yaşam sürdüreceğiz hala şu anda bile sürdürüyoruz tabii ki bu makine gelince aklıma e, makine kırıcılar geliyor biliyorsun makine kırıcılar var ve sabotaj yapıyor bunlar e, sabotaj da yine e, biliyorsunuzdur ama benim de çok e, hoşuma gidiyor sabolardan geliyor tahta ayakkabılar var ya giydikleri e, Avrupa Hollandalıların daha çok değil mi? O saboları makinelerin çalışan kısımlarını sokup makineyi kırıyorlarmış. Dolayısıyla sabotaj sözcüğü de buradan gelmiş. Ben yeni öğrendim bunu. Şaşırttı beni. Dolayısıyla makineyle insan arasındaki ilişki her zaman uyumlu olmamış. Çok da çatışmalı olmuş özellikle bu. Sanayi devrimi sırasında zana, zanaatkarların işlerini kaybedip o işleri makinelere devretmesi sırasında evet insan makinelere karşı ciddi bir mücadeleye girişmiş makinaları parçalamak üzere. Bizde de o halde düşünecek olursak çağrışım yaptı sözlerin e, Takuniyalar aklıma geldi. Hamam takonyaları. Takotaj yapabiliriz biz. <gülüyor> Takotaj yapabiliriz. Bir de yani şeyi düşündüm. Ee, yine otomobil veya kayması muhtemel e, nesneler için takoz kullanılır A, takoz. değil mi? Takoz tabi tabi ee, takoz ama. Evet. Bir de takıntı yaparız bazı şeyleri. Yaparız. Akılda bir takılma olur değil mi? Evet, o akılın e, akışına bir çomak evet. e, sokmak herhalde. Takunya sokmak gibi. Yani takılıp ki biz aklın akıp gitmesini, düşüncenin ak evet. akıp gitmesini isteriz ama bir Peki, yere takım, takılır. Takım elbise nereden geliyor? Bir yere astığımız için <gülüyor> oluyor? Takılan elbise. <gülüyor> Kesinlikle. Bunun üzerinden gidebiliriz e, eminim. E, bu Birkaç program yapabiliriz bu sözcüklerin evet. nasıl birbirlerine yol açtıklarına dair. Evet. evet e, dolayısıyla insan ve makine her zaman uyumlu yaşamamışlar. Hatta bugün de ben çok uyumlu olduklarını sanmıyorum. Yani büyük bir çaba olduğunu görüyorum. Yani insan ve makine e, arasındaki bu şimdilik ee, hani çok da ayrı kısı duran bu ilişki giderek hani iç içe geçecek ve sanayi 4-0 mıydı böyle bir takım e, projeler var ya doğrudan doğruya e, makine ve insan ya da makine ve düşünce işte makine ve organik olan arasındaki ayrım ortadan kaldırılacak bir düzleme doğru e, gittiğini görüyorum ama bu burada kaybeden e, biz olacağız insan e, kaybedecek e, ve ama makinalar Kimlerin elinde onu sormak lazım yoksa makineler kendi başlarına durmuyorlar makinelerin sahibi oluyor değil mi yine üretim araçlarını kim sahipleniyor ciddi bir köleliğe doğru da gidebiliriz bu açıdan çünkü sadece makineyle aramızdaki ilişki değil çünkü teknoloji makineler çok da nötr bir şey değil çünkü nasıl kullandığımızda kim tarafından e, ...sahiplenildiğine e, bağlı olarak makine ile ilişkilerimiz e, aslında çok da sorunlu bir ilişkidir. O yüzden de bu e, makine ve insan ilişkisi her zaman bizi meşgul edecek. Ama e, güzel bir aşk olarak bitmeyecek gibi geliyor bana makine ve insan arasındaki bu ilişki. Çatışmalı olacak. Tekrar e, Germen fotoğraflarına geri dönecek olacak, olacak olursak e, lojin lojin Mont e, Gustave Courbet'in klasik yapıtı e, ilham kaynağı olmuş kendisine e, ve bir göz bebeği duygusu veren e, kalidioskopik bir imaj üretmiş. E, çok ciddi bir, siyah beyaz bir imaj bu. E, çok ciddi bir çekim gücü olan bir imaj. Bu e, bunu birden fazla örneği var e, sergide. L'Origin de Mont serisinin. E, Murat Germen doğal olanı e, yapı bozma uğratmayı seviyor. Yani bütün derdi dünyadaki ve kendi yaratı dünyasındaki organik ile inorganik. Hakikat ve imaj arasındaki gerilim de diyebiliriz. Bugün dünyada bizim çok ciddi karın ağrısını yaşadığımız bir şey bu neyin organiğini tüketiyoruz, neyin inorganiğinin mesulüyüz. Sanırım hmm, Germen'de hmm. de bu yaratı ve e, gıyabi yaratı arasındaki çelişki sürekli masa üstünde. E, i̇norganik ile organik arasında kurulan bir karşılık olmaması gerekiyor. Yani Çünkü, analog fotoğraf, dijital fotoğraf evet, burada evet, da evet. bu. Evet. E, zaten... Ee, ona o tabii ki analog ve dijital arasında gerçekten bir e, yaratım sürecinde e, ciddi bir kopuş oldu ve e, fotoğrafçının içinin boşaltıldığını söyleyebilirim çünkü gerçekten analog e, dönemde fotoğrafçının bir içi vardı, bir karanlık odası vardı. E, dijital imgeleri, dijital görünümleri en azından bu içinde karanlık odasında e, bir tür kimyasal süreçlerle. ...işleyip dışarı çıkardığında gerçekten bir bir yaratıyla karşı karşıya geliyorduk. Fakat dijitalin içi yok biliyorsun. Sadece dijital yüzeylerden oluşuyor ve yüzey etkisi yaratıyor ve yüzeyde ancak surf yapabiliyoruz. Analog olanın tam da bir tür cehennemvari bir yeraltıının olduğunu söyleyebiliriz. Kimyasal işlemlerin gerçekleştiği değil mi? Karanlık oda gerçekten tıpkı kahramanın hani iner ya yer altına ve yani ateşlerin içine cehenneme ve tekrar yeryüzüne çıkar. Yeryüzüne çıktığında kahraman değişmiştir. Belki kahraman o zaman olmuştur. Karanlık oda biraz böyle bir e, ilişki kurabiliriz aslında analog e, fotoğrafta. O kimyasal e, işlemlerin gerçekleştiği karanlık odada hem fotoğraf imge dönüşüyordu hem de fotoğrafçının kendisi dönüşüyordu bir tür simyacı gibi simyacılar da öyledir ya altın peşinde koşarlar bir takım laboratuvarlar kurmuşlardır kimyasal süreçler vardır o laboratuvarların içinde ama maksatördeki altına dönüştürmek değil sıradan metali gerçekten kişinin kendini bir kamil insana dönüştürmesidir senin daha önce şu inorganik ile organik arasında kurduğun karşılık aslında hayatta yok yani hayata baktığımızda inorganik olan maddelerin evrimiyle aslında organik olan ortaya çıkıyor. Hepimiz inorganik maddelerden oluşmuşuz. Dört temel inorganik madde. Oksijen, azot, karbon ve bir tane daha var. Şimdi aklıma gelmedi. Neyse. Fosfat. <gülüyor> <gülüyor> Fosfor. Dolayısıyla bu dört temel inorganik madde organik hayatı başlatmış kimyasal bir takım süreçlerle. Ee, organik, inorganik karşıtlığı ya da derbi maçı hı hı. biraz daha deşecek olursak sergi üzerinden Germen'in yine 2010 yılında ürettiği Mardin'de izlenmeyi, izlenmeyi sürdüren işlerinden biri de 150 cm ebadında Obscural Lucida ee, bu sefer dijital fotoğraf makinesini uzun süre pozlamış ee, bir takım yersiz, yurtsuz tekinsiz, ürkütücü peysajlar ortaya çıkarmış bunu da dememiş yani senin sözünü ettiğin karanlık oda deneyini dijital fotoğrafa da tabi Fakat. tutmuş uzun hı hı. süre pozlanan iki fotoğraf var sergide hı hı. bir tanesinde neresi olduğu anlaşılmaz bir çayır gece mi gündüz mü belli değil e, diğerinde ise bir kent sınırında belki terk edilmiş bir belediye otobüsü e, karanlık soğuk bir iklimde Ürkütücü bir peysaj içinde karşımıza çıkarılmış. Yani dediğin gibi ölüden diri, diriden ölü meselesi gerçekten fotoğrafın hep ele aldığı bir durum. Çünkü insanlar fotoğrafı niye çektiriyor ilk çıktığında? Ölümsüzleşmek için aslında bakarsan değil mi? Garip Tabii, kalıcı, bir kalıcı olmak Fakat için. o kalıcılık var ya hani fotoğraf ne? hep ölümü de hatırlatır aslında. Evet. Yit, yitip gitmeyi de hatırlatır. Fakat e, bu yapıtının e, başlığı da e, ilginç. Obscura lucida. Karanlık ve ışık aslında Tabii. yan yana getirmiş. Yani kamera obscura değil. Aynı zamanda bu kamera lucida. Işıklı e, odayla ışık karanlık o, odayı aslında e, bir arada kullanarak e, Senteze. Bir, evet, evet, bir etki e, yaratmış. Evet. İstersen akustik evet, mola e, daha verelim. verelim. Evet, evet verelim. Çok konuşuyoruz. John Coltrane. Dinleyeceğiz ikinci parça olarak Blue Train. <Gülüyor> Evet, Açık Radyo yol geçen programı ve programın az son vagonundayız. E, yani artık e, çıkış var az sonra. E, Coltrain'den Mavi trenin dedik ama Murat Gelmen'in işlerinden söz ediyoruz. Murat Germen'in de Orient Express adını taşıyan... Yine bir kolaj mı demeli bir, evet. bir kolajı var fotoğraf hmm. imgelerinden oluşuyor. Bir oluşan. duvar resmi neredeyse. Evet uzun. Bir motif bir fresk duygusu taşıyan hmm. e, Mardin'de izlenen fotoğrafın türlü her, e, halleri isimli kesit retrospektif alt başlıklı e, sergisinde e, çok manidar bir iş var. E, çünkü Mardin'e götürülen bu işin ismi Orient Express. İstanbul eserin tarihi de 2008 ee, istersen seni dinleyelim Rahmi. Rahmiden alalım. Evet evrim ben de bir metin var istersen o metin üzerinden Hı. gideyim yani okuyayım. Şöyle yazıyor 2008 tarihli Orient Express bir seriye ait olmayan tekil bir iş olarak üretildi. Orientalizm adlı kitabında Edward Said söz konusu terimi 18. ve 19. yüzyıllardaki Avrupa kaynaklı emperyalist tavırlarıyla Batı'nın hem akademik hem de artistik boyutlarda Doğu'yu küçümseme geleneğine dikkat çekmek için kullanır. Bu anlamda Terim, yabancıların Doğu kültürü ve halklarına dair ön yargılarına işaret eder. Murat Germen ve Elif Ayıter'in ortaklaşı öğrettikleri bu eser, birinci hayatımız olan gerçek hayatı, Second Life adlı sanal bir ikinci yaşam ortamıyla bir araya getirmeyi Önyargılar, şövenizm ve banazlıktan mahrum bir buçuk hayatlık bir boyut oluşturmayı amaçlıyor. İki dünyayı birleştiren bu eser Murat Germen'in fikriyle ortaya çıktı ve onun çektiği gerçek bir panoramik fotoğrafın üzerine Second Life ortamında Elif Ayitere sipariş edilen dört avatarın çeşitli pozlardaki görüntüleri bir senaryo çerçevesinde Germen tarafından yerleştirildi. Şark ekspresine... İstanbul'dan binmekte olan insanların öngörülmedik çeşitliliği doğuya açılan önemli kapılardan biri olan bu mistik kentin beklenmedik afallatıcı potansiyelini aktarmayı amaçlıyor. Sürpriz tecrübeyi zenginleştirir. Birinci ve ikinci hayatlar arasındaki denge, adalet sağlar. Tutucu türdeşlik yerine melezliğin devreye sokulması peşin hükümlere karşı durmanın yollarından biri gibi duruyor. Melezlik kavramlar uçuşuyor tabii yani bir bir metin de var bu fotoğrafın altında ve burada kavramların uçuşsunu tabii ki görüyoruz oryantalizm, melezlik birinci hayat ikinci hayat gerçek hayat gibi evet aslında şu anda yaşanılan hepimizin yaşadığı bu Böyle bir durum yani bu second life denilen e, hayat ya bir, e, da birinci hayat gerçek hayatımızsa yani etekemeye bürünmüş ve gerçek nesneler içinde hareket ettiğimiz bir hayatsa ikinci hayatta e, cep telefonlarının içinde ya da internet içinde gerçekleştirdiğimiz varoluş e, biçimi ne yazık ki bu e, ne yazık ki diyorum. Çünkü iç içe geçmiş vaziyette çoğunlukla biz birinci hayatı e, ter, e, ikinci hayatı tercih ediyoruz. Birinci hayatı ise e, sıkıntılı çünkü bedensel yaşamlar çok sıkıntılı. Yani sürekli acı çekiyoruz e, çatışmalı ortamlar. E, kırılgan egolarımız var. Egolarımızı kırıyorlar gündelik hayatta. Ama biz ikinci hayata kaçtığımız zaman burada bir kere ilişkin olmadığını ve dokunmanın olmadığını ve her türlü kimlikle ister melez olsun, ister olmasın, her türlü kimlikle var olabiliyoruz ve çok da keyifli, sürekli kimlikle değiştirebiliyoruz bu second life içinde. Ve büyük bir gönüllülükle <gülüyor> satın aldığımız bu kurgusallığı bir organik hakikat gibi <gülüyor> deneyimlemeye başlıyoruz evet. hiçbir şekilde sorgulamıyoruz evet. ve neyin inorganik burada da söyleyebiliriz tam olarak neyin inorganik neyin organik oldu artık ee, ...iç içe geçmiş vaziyette... ...yani o tüm o sanal e, yaşam... ...aslında bir tür organik yaşam... ...kisvesine bürünmüş durumda... ...gerçek olan inorganik... ...aslında baktığımızda... ...yani e, hayatın kendisi... ...bu hala e, azot, fosfor... E, oksijen e, ve karbondan oluşurken... E, ...bu sanal alemde... E, ...bunlara rastlamıyoruz ama... ...organik görüntülerin simülasyonları var... ...işin tuhafı ama... ...inorganik yok... ...sadece yüzeyden oluşuyor ve programın sonuna da yaklaşıyoruz sanırım Barış öyle mi bitirelim tamam teknik masada Barış'a çok teşekkür ediyoruz teşekkür ediyoruz Barış ee, ayrıca tabii ki her zaman olduğu gibi bizi destekleyen ve dinleyen sevgili izleyici, dinleyicilerimizi sevgilerimizi gönderiyoruz haftaya buluşmak üzere hoşçakalın hoşçakalın yol geçer Hayati ve kitabi patikaların kesiştiği yol ağızlarında ayaküstü konuşmalar. Hazırlayıp sunanlar: Evrim Altı ve Rahmi Ödül.